Bismillahirrahmanirrahim. Bütün cemaatimiz elhamdülillah, meraklar almış yerine olsun. Recep ayıda iken Şaman'a geldi, onda yarısı oldu elhamdülillah. Ramazan'da kapıda. Bunlar hep bizim yararımızdan muhtemelen. Nasıl yaz gelir, meyve olur, sebze olur, ağaçlar büyür. Hep bunadırın, her yararımıza, nefatimize. Bu gece Berat gecesi, Berat. Berat insanın mahkemede bir davası olur, yani suçluluk, bir ceza giyme. Korkusuyla hakimesi olur. Kişi bir korkar, uykusu kaşar, uğraşır. Sonra da karar berat oldu mu sevinir bu Berat. Yani cedavinden kurtuldu. Bu inşallah cehennemden kurtuluş beratı bu aşağı. Cehennem azalından kurtuluş beratı. Bu gece bu gece. Gerçi Şabani'nin her gresi de mübarek. Fakat bu gecenin ayrı bir özelliği var. Melahülü Kone Kerim'inde Tuhan suresinde başlarında Sizi Güle Merrahim, Hamim ve İftirat bunlar Kurban mukaffa diyor onlara. Ya yani bu abla belirsizlemes etlem radyeti yokunuyor onlar bana. Bunların anlamı bilinmiyor. Bunlar bir şifre. Devletimizden hadi Efrem'ine şifre buna verin bana. Fakat amelam görüyor Vel kitabil mübin. Burada ki vav yol, kasem vavu deniyor bunu. Yemin vavu beliriyor kitaba yemin olsun. An kitaba? Burada lahmet arif var. Ve kitabı nekredi. Lahmet arifi. Belirli o kitaba. Ve de bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e ve burada yemin ediyor başlıyor. Ve kitap ki el-mübin. Mübin olan kitap. Mübin'i aşıklayan hakkı batılı Harim ehlalı. İyi, kötüyü ayran edin. Kur'an bu değerler. İnsanların görüşlerine değilimler. Her dönemde, her toplumda insanların görüşü farklı olabilir. Hatta tıp bile zaman gelir bir şeyden durur, ona önem verir, sonra onu düşüne çıkar. Olmaz, yanlış giderler. Demek ki tek nedir hakkı, bak, ayrı. Kur'an-ı Kerim'de Yani kim Kur'an-ı Kerim'e sorulursa elhamdülillah halkınladır. Bu yolda sonra da cennettir. İnnâ enzennâhu İnnâ kesinlikle Mevla buyuruyor. Azametimizde enzennâ indirdik. İndirme yukarı aşağı olur. Gökten indirken. Neyi kuğu o kitabı Kur'an-ı ne zaman şiir mübarek ya? Şileletin mübarek ya? Şi kardeşin, devletin gece indir böyle gece. Demek bu neklerin gece indirler. Gecelerin özelliği var ya gecelerin mütevelli. Yani Onun karakteri, aşkları hepsinin yan bir zaman gecelerdir böyle. Bu şimdi miracın ebebi de. Gece olma kalmeli. Gece olma kalmeli. Geceler kalmeli. Her tarafı perde kaplar, karnı kaplar. Bu mevla rakabı kalmeli mutlaka kalmeli. Mübarek bereketten geliyor. Bu iki türlü bereket vardır. Maddi bereket ve manevi bereket. Manevi bereket ruhsal, ruh, bir insanın ruhu, eğer bir şeyden zevk almazsa, gıda almazsa, bu insan ölüdür. Ruh daraldı mı, ruh sıkıldığı mı ne olur? İnsan patlar. Ruhsal bağlı mı bu? Ruhsal kriz bu? Şimdi bir insan bir yere kapansa, bir yere insan kapasalar camlar kapalı, kalın perdeler var, içeride. Ama bir yer, büyük salın da olsa, konforlu olsa, içinde her imkan olsa, fakat göz orada sıkılır mı? Göz ne ister? O bir şey görmek ister, göreceler. Kulak, ses ister, kulak. Koku ama duymuşsa, güzel kokuyorsan. Hakkı insan bir şeye bakar, Boşta evde çiçek. Yani rengi, hepsi güzeldir, şey güzeldi. Koptuğa bakar, takılır ki diyelim Bir de insanın damatı da var, damak tadı var. Bir insan mesela şey mevsimi karpuz diyelim, kavun diyelim. Kişi alır karpuz eline götürür, bir keser. Önce rengine bakar. Rengi kırmızı mı? Göz renk istiyor çünkü. Tamam, göz beğendi, rengi güzel gibi böyle. Ama ne gerekiyor son noktaya koyalım, damat tadı damat, Damak tadı böyle, bin doktan, bin doktan, bin doktan. Laboratuvar, kişi alır, ağzını alır, en güzel ama göründüğü gibi değilmiş. Güzel Mesela biber aldığı kişi, acı mı, tatlı mı? Hesabın bunu bilmez bunu, bunu inanmıştır böyle. Kim buna karar veriyor? Damak muhtemelen. Hemen anında, anına bakıyorsun, hemen bunu kimyasını ölçüyor muhtemelen, bunu tahlî yapıyor, hemen bunu veriyor, anında veriyor. Yarın gel demiyorum. Damak muhtemelen. Yani her duygunun zevki başka mıhtemelen? Bir şey ne kadar görüntü olursa olsun, o kısmet olsun ama namaz ve bununla hoşlanmadığımı muhtemelde. İnsana bile ruh var, ruh, ruh muhtemelde? Ruh muhtemelde? Namaz bile, bak namaz ve muhtemelde, namaz bile eğer ruhsu olursa o namazdan sıkılır. Namaz, bir gelir, kuru okunuyor, şerce yapıyorsa rüküye varıyor, ama ruh bundan bir şey alamazsa yani günün kafreteği ise ruh sıkılır bu Bu nedenle işte ruhsal zev malik bereketti. İnna künlah müdirim. İnna künlah biz alametimizde nee, o koreklim ile insanları İza eddir inzar bir inzar korkutmaması korkutmamadı Uma değil mi U bunu karşısına veremiyor. korkutma bemedi Yani eğer iman etmezsek kimse insan Kore Kereme İslam'a İş gelmezse işin helike korkutma FiH bu da azzam bu o gecede, yani bu gecede, radyesinde, ne oluyor bu gecede? ku <gülüyor> ayrılıyor fark edilir. <gülüyor> Her iş, hakim, bir hakim fiil verseninde, anlamında, mahkum anlamında, ezelde hükmü olan işler, bir de hakimanı işler, o bize ayrılıyor. Ki hakim, fiilin beslinde anlamına göre mahkum anlamına geliyor. Ezelde Mevla'nın tavsiye ettiği işler mesela. Şimdi her insanın kafasında bir şey vardır. Hatırladım. Her insanın böyle. Yani şunu yapayım, bunu yapayım böyle. Hatta bazen zaman gelir yatarız da, ülkümüz bile kaşar böyle. Demek ki bir insan olarak, beşer olarak bizler bile önce bir şeyi bir tasarlarız böyle, nasıl yapalım? Şu işi yapacağım, şöyle diyeceğim, nasıl olur böyle? Bunun gibi devletlerinde bir planları var devletlerine muhtemelen. bir planı vardı, projesiyon beylerine muhtemelen, işte kader muhtemelen. Hiçbir şey öyle rastlansa değil. Hiçbir şey olaylara bağlı değil. Yani dünyada siber güçlere bile olaya bağlıdır böyle. Tamam, plana projesi vardır, bir şey yapacaktır. Ama ne oldu? İşte kötü ama şartları derler, ertelendi. Hastalandı. Acil hastaneye yatırıldı. Doğum bakan oldu, bir devletin başkanı, başkomutanı, bu iş yaptım ama Rabbim ne dilemişse o hocamızı. Böyle. Haşe böyle yağmur, kar, hava şartları, güneş şu engelidir. Bu gece peş ayrılıyor. Emre mi indina tarafınıza emir olarak. Şöyle diyor tefsir-i kemirden kaç yalınmada. Fütüksü'nün satür-i erda-ı kiram Peki ne ayrılıyor bu güceye? Ne oluyor? Bir yıllık, yani bugünden başlayarak senene kadar bu güceye kadar ne olacaksa bunu ayrılır. Yani bu güce neden başladı? Akşam mesela başladı. Başladı. Başladı. Şuan elhamdülillah bu güldeyiz böylece. Evzatla ilgili ne varsa levh'ün mahfuzda. Evlan önce kalem yarattı. İstemilə, nüvən öyle kalemi ve mağyers durum. Kalem. Nasıl kalem? Kamuştan mı? Neftten mi? Bir nur. Aklı binişti ama. Bir üstün üstüne Bir varlık gelir. Ne zaman yaz gör, yıktıp yaz. Gördün? Ne zaman o il yüküri o kaleme heş yazıldı bile. Bu güceden gelecek seneye bu geceye kadar rızık yazılır mı derler? Karıncanın, kuşun, yavru kuşun, ana karnındaki yavru her insanın yazılır mı derler? Orada lise var, yazılır mı derler? Bir adı Mikale veriliyor. Neyi ona veriliyor? O bunu yönlendiriyor mu derler? Mikale sen de. Ona göre döneşlerin hızı değişiyor, rüzgarlar fırtına çıkıyor, su buharlanıyor, bir tane işi oluyor gökyüzünde, yapıyor, yani yine bir nevi laboratuvar dönüşü gökyüzü muhtemelenler böyle. Ona göre yağmur tanrısı geliyor. Yağmurun suyu normal bir su değil muhtemelen. Yani kim varsa birleşim oluyor gazlarla gökyüzünde, Mesela kaç tane biniş olacak teyemmül? Bak sayısı. Kaç tane fasulye olacak? Elması, kirazı, armut, üzümü ne kadar olacak? Onu kimler yiyecekler? Bazı zaman gelir, mesela kiraz olur erik olmaz, elma ayva olmaz, mısır olur buğday olmaz. Neden? O nedenle yağmur geliyor muhtemeleniz. O yağmur geliyor Şimdi insanın rızkı yazıldı orada. Efendim benim param var. İmkanım var. Açıyorum telefonu. Rükültem gelir. Olmuyor muhtemelenler. Neden olmuyor? Rızkını az yazılmış. Ne yazın rızkını da? Tuz tuz, tatsız, haşan pazitesi. Tuz haşan pazitesi. Ekmek yasak. Öyle yapacağız rızkın. Değerli hastalık verir. Tansiyon fırlamış. şeker fırlamış. Şu şey yasak mı? Yasak hesabını bilmesem mi? O kadar malıta olsa olsun ne yiyecek? ki yazılmış mı? Ne Ve Seneye kadar ne yer yeryüzünde, zelzelerler, sene felaketleri, yerlerden ne olacaksa bunlar da cebhârisinden geliyor Deprem olacak. Şimdi ne yapıyorlar? Hemen efendim işte, yer bilimi şeylerine alıyorlar. Efendim işte, o uzmanlarına deprem olacak mı, olmayacak mı, Hayat şu olacak bu olacak mı? Evet Hayatı var mı? Var, var bu terevler. Ama başı boş mu? Kendi başına buyruk mu? Haşa, vallahi bilmiyorum. Her şey kalp, herkese kalp var. Kalp duramaz mı? Durabilir. Ya. Kriz olmuş olabilir bu Ne olmuyor? Allah izliyorsunuz. Evet ne? Bir de kanser olmuş. Herkese olabilir. Dayanlar, evet hayatı var mı? Dayanlar. Yer kabuğu üzerindeyiz. Yer kabuğu. Nasıl dağlar, düzler işler dağlar, işlemeler, mağaralar, uyuklar var, şunlar bunlar var. Mağaralar. Yer kabuğu da 35 km. da Genişim üzerine. Yer kabuğu da bu şekilde ortaya İçinde göçükler var, fayatlar, şunlar bunlar var. Ama bir zerre Kımıldan Allah izin vermezseniz. Bize kımıldama mutluluklar. Değerler izin verir, emir verirse o zaman fayette geçen mutluluklar. Yanardağlar fışkırır. Hüzeler bunlar. Bunlar mahallet füze bunlar mutluluklar. Ateş fışkırır. Kür fışkırır. Lav fışkırır. Yakar yakar. Bunlar. Şehire batar. Mesela Pompeşehir'e, Pınar'la yakınlarında battı mutluluklar. Âlamsızda meniştir var zamanlarda. Taş kestirilenler. Demek ne olur ki seneye kadar, bunlar cevaplarında verilir muhteremler, orada yazılır hala. Vahçe geldi mi, oluyor. Şimdi bir evya şöyle görüyor, öyle insanlar var ki diyor, hayal kurar. <gülüyor> tuğle emel diyor, böyle, tuğle emel, uzun uzun emelli hayaller veriyor. Şunu yapacak, bunu yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. İsmi aldeki yazılmış Azrail defterinde. O da Azrail mi senin Kim ölecek? Evem daha çok sağlam odaya, sağlı, yeni bu yerinde. Hastaya gittim tam rapor alırız tavuku dayanır senende. Onlar geçmiyor, geçmedi. Aldığı rapor göre geçer evem, ama Azrail geçmiyor senende. Tam sağlamdı, hiç bir şey yok öyle. Oturup konuşur muhtemelen çıkarıp düşürdü Muhtemelen Efendimiz'e. Ya ne oldu, hayırlı ne oldu? Düşü şey olmadı, ecel geldi, yazıldı Muhtemelen Efendimiz Efendimiz'e. Rızık bahsi deyince Muhtemelen bir örnek vereceğim. Ben onu kim kemşahsım da onu söyleyemiz de inşallah. Rızık bahsiye. Peygamber aleyhisselam madretleri Medine'ye gelince Hicret-i ilk uçlu, ilk iş ne oldu? Meşil yapmadık. Meşil çiğitti. Camiye. Yani. Peygamber kaldığı ev az ev tasarlı, 50 tabi kaldı Ev dardı böyle. İlk kattı ev küçüktü odalar. Ben aşağı evi gördüm muhteremde. Şimdi yıkıldı orası da evi gördüm muhteremde. Altı taştan da bir katı üst katı da kelpüştendir. Evin böyle. Çok haraptanlı. Şimdi peygamber Aleyhisselamın Medine'ye gelince tabii ne iş bütün insanlar Resul mı? Nasıl insanlar? Kim istemez o zaman beni? Ah hayat olsa da ne mutlular? Canlıştıkları adamızlar size. O feyistler, rustal halde. O tavuklar gibi. Ama el sıymıyorlar onlar. El sıymıyorlar. Yakınlık arsa vardı, oraya karar verildi. Temel kazındı, temeller taş örüldü. harcıyor bu temeller. Simon Tebetler zamanında çavur kuruldu, kuruldu. Kerpiş geçti, kerpiş kesildi böyle. Cihan'de bakın yakın bir yerden on toprağın beğendiler. burada kerpiş kesildi böyle. Kerpişler kurudu, adı bu arada ama bu kozam uzun geçti bu temeller. Ebu'l-i Seyyid Hazreti'ne bu Hazreti Şerif'e bu ibaride biz diyor kerpişleri diyor tek tek taşındırdılar, birer tanrıştırdılar birer de birer de birer ve amma birer de bizdeydi. Bakın Muhammed Selam'dan o dönemde Arapların bir adası vardı. Köle dönemi o zaman köleler çalıştırılır efendiyle otururlar kurulmadığın gölgesinde, ailenin gölgesinde emir verdi köylere verici. Medine Münevvere'de Karabere'de meşk yapılmasına temel kazılacak. Ne yaptı? Eski alışkanlıkları. Otururlar köle sahip, efendiye otururlar. Köy emir ettiler. Baklar ki Resulullah Aleyhisselam Hazreti, Allah'ın Resulü Habbi Efrem'i orada aldığıyla kazmayı muhtemelenler Köle ve kadına başlayınca onlar o adet bozulup gidiyor. Kaç yani. taştındı? Sadece kepşele geldi. Gidiyorlar. Kepçe büyük olacak kepşele muhteremler. Ara direk olmadığı için yine kepçe büyük oluyor. Herkes heykamını dahil. Heykam dahil herkes bir kepçe getiriyorlara. Hastalar. Peki sana getiriyorum şahıslar. Tek hası Ammar. Hası Ammar Bin Yasir yani. Kim hası Ammar muhteremler? İlk şehit annesi olası İslâm'da. <gülüyor> yasir ve Sümeyye Hanım. Yasir ve Sümeyye Hanım muhteremler. İslâm ilk şehitler. İlk şehitler. Üçlüler garipler Babası Yemen'e geldi, yatsı oraya. Parası fuhslu bir insan böyle. Birisinin carisi, külüsü vardı, Sümeyi adında, onu da evlendirdiler. Karım zaten köle kökenli. Bu Yemen'e gelen garip, oğlu Ammar doğrudur. Fakat İslam'a gelince, önce hasta Ammar, çocukları, o İslam'a tanıştı herhalde. İslam'a tanıştı, Diğerlerine buyurdu ilk Müslümanlara, İslam'ı gizleyin, İslam'ı gizleyin, gizleyin böyle. Şu anda demem öden de biliyormadır. Hem aşırımayız böyle yani işte şey. Yalnız sihirli kişi varsa haberden, ni gizleyemeyen, imana gizleyemeyen, bile haberci, suyev Rumi gibi böyle asan var. Bu imana gizleyemedi muhteremler. Böyle aşka da ki imandan böyle Allah denince yan Keşfi açılıyor. Böyle. Ruhsal cephe izler böyle. İstediğiniz herhalde Allah'a deşlanın. Allah bir. Bunu biliyor musun? İş yanıyor. Bunun üzerine bir manu açığa verince buraya kaldı bunlar üçü. gün. Üç tane garip böyle. Babası, annesi kazanlar. Çıkadan bir mektan dışına çöle. İçkence mahalle var. İçkence mahalle var. Üç gün işkence bunları. Gece, gündüz. Kızı güneş altında. Kumbara gömüyorlar, vuruyorlar, dövüyorlar, taşlatıyorlar artık. Böyle her şey bunlara. İslam'dan dön diye Peygamber Hakkader'ten böylece. bence. de haber geldi. Diğer Müslümanız haberler. İslam'ın en karanlık dönemleri. Gecenin yarısı karanlığı ver İslam'ın. Baskı, işkeni, zulüm böyle. Müşriklerin tam egemi olduğu bekliye mükemmel bir dönem oldu. Değil haber verildi. Ya Resulallah. Yağız, Sümeyye, onlar işkence oluyorlar falan yerde. Çok, dayanım diyor Dayan böyle. geldi muhtemelen. Allah'ın Resulü muhtemelen. Allah'ın Resulü ama bir iradesi var Mevlamı. Cennet öyle makam var ki cennete oraya çıkamaz baştılıyor matemler. Yani namaz oraya çıkılmaz. Ot yani Allah diyor onu çıkamaz oraya. Allah için can verme can işkencele bir deme. Bir makam verirler. Hemen penisten bir kurşun kola mı teremler? Kurşun kol gibi bunu kolay. İşkence işkence mi terem? Devam işkence Öyle makam var, orası başka mı cennet mi o makam var böyle. Peygamber geldi muhteremden. Kenardan şey yapıyorlar. E Ali Yasir, İstur'u sabredin, sabredin. Cennetini bekliyor. Cennet bekliyor. Varca cennet. O anda Hazreti Yasir, Hazreti hanımı Ali Sümeyye bir baktığı muhteremden. Gök açılmıyor, gök kapıları muhteremden. Belki Allah şu melekten muhtemelen derdi. Cihayet de gördü Ne de gördü her o imanların gücü yani burada ruhsal iman zevki bilekse acısını geçti bu zamanlar. Geçti bu zamanlar. Artı dayanmadı Ebu Ceydene, kafir. Bunların sabrına dayanamadı. Bir hançerle hasrümlerini edebine vurdu muhtemelen. Öldü bir Hatta Az de, bakın bir aya bir devide ya bir, bir devide bal mıdır onlar? İki devide çıkıyorlar ve çatırıyorlar mı? Ya yani düşünün mutlaka. O durumda abi Allah Allah teccal yü, nerede kavuştular? İlk iki kişi İslam işleri mutlaka. En yüce amkamlar Nereye gitti bunlar? Bunlara kabul yok mu Kuyurlar, gelirler, kapılar, kapıştırlar bunları. Bunları doğru direk cehennete bunlar. Bunlara maaşlar, maaşlar. Bugün niye bunlar bunlar? Bilmeyecek bunlar. Karın kalkacak, ne diyecek? Hastan var kaldı şimdi. O kaldı. Ne yapacak bunun trenler? Zaten soymuşlar, çıplak. Sonra bir şey gider, zırh denir zırh. Yenek şeklinde ama demirde muhtemelen böyle. Bunun bedenine sığmayan dar zırh getiriler karsel. Bir de Halkara bağlanıyor zırh. Halkara bağlanıyor. Bir de sığlıklar böyle. Bunu yakıyorlar kum üzerine. Mekan dışında zaten kum yanıyor muhtemelenler. Zırh demir. Altta düştü o demir ısınınca ne oldu? Saç gibi oldu Saç gibi. Yani ister ekmepeciğin saçta vardı böyle yani soba diyelim bunlardan soba diyorlar o beden yanıyor mu demek yanıyorlar. Yani ağaç susuz üküz var bitkin var o tarzda yani dayanılmaz bir işkence yapıyorlar o durumda yine derneği yeterli demiyor bu sabah yine bir defa zırh çıkardılar ama sıcaktan deri yaprakmış zırh oldu. Çıkarken deri sıvıdı deri sırıldı. Bu da ona ayarlayıp bağladılar, çiftli olarak kumda attı. Yani. Zaten deri sırılmış, ekimeden çıkmış, o dikenler, çöl dikenleri, deve dikenleri, çakılların arasında kişiye batıyor. O kadar şey yaptılar bunları mutlaka yaptılar. En sonunda bu dayanma bitti. Bitti mutlaka Dayanması bitti. Ölmüyor da, ölemiyor da. Onlar istediği bütünü söyledi. İslam'a yok gelmeleri var. Onu diyen sahabeler üzüldüler, geller. Yarısı yıl ammar, ammar dinen döndü, ammar döndü gitti ammar gitti, Dinden döndü ammar. Gelmeleri kella hayır la la hayır. Ammar dinen dönemez, O imanı etine kanış demişler bu kadar. Bırak ammarı bunlar, her bırak kan verirler. Geri yok. Kıp et. Kanlar akıyor, cehat akıyor. Üşrün az susuz kalmış. Güneşler iyice yanmış, benir yanmış. Bitkin madde halkı Ağlıyor ağlıyor yaşlan gider akıyor. Nereye gelecek Resulullah? Korkusu ama şimdi geri gel. Allah. Benim iman gitti mi? Ne olacak benim kaderim? Yok yok. Aç çıkayım. İlhamd'e ilk kebe konusunu bilir mi var girmeyemiş bu muhteremden. Geldi. Yani, Eyvah-ı Mörekler için sildi muhteremden. Bu hasta Ammar muhteremden işte. O hasta Ammar, Medya Emre'nde, onu tabi Medya'yı taşınıyor. Herkes bir kebis getiriyor, büyük, taşıyamıyor fazla. Bu iki kebis getiriyor böyle. Biri sağ omuzunda, biri sol koltuğunda. Koltuğu alıyor. Sağımızdan böyle çıkartıyor. Legim Aleyhisselam adetleri karşı geldik ama terlemiş, terlemiş, terlemiş, terini silemiyip artık kaşınla taşı yokken adı. Toz, boz ve olmuş etrafları o şekilde artık göz kapana dolmuş tozları iki tane geliyor. Legim diyor ya ye anlar Peygamber mübarek eliyle yani Peygamber'in dikkatini dokunmuyor mu? Yatmaz yani. Peygamber kurmaya, eliyle silin o tozundur. Böyle şey böyle. Sordu. Ya Ammar? Bak herkese tek bir tane getiriyor. Seni iki tane getiriyorsun böyle. Böyle kalktı. Utandı. Böyle. Ammar söyle. İşte böyle diyorsun. Ya Resulallah. Bir de seni çıkıyor bunu hemen omuzuna yüksek soğuk. Bunu siniyetine getiriyorum. Bunu bu Ammar'ın nefsi mevsim edin. Ve ya Ammar taksulu ve fiyatul bagiye. Yedur bir cenneti ve ürüyle nâr. Ve ya Ammar, ah Ammar, ah vahammar. Onu Onun siniyeti bagiye öldürecek. Bagı derler İslam devletine karşı çıkanlara böyle. Asillere Yani bir İslam devletine karşı çıktı mı, adi hükümetlere çık çıktı mı, sonra balgı devleti olarak dönüyorlar. Ama davet ediyor, onu cehennetle alıyor bir şekilde görecek. Alt eceli, belli muhtemelenler. Peygamberle her ekayip gülmezler böyle. Rabbim e onu gösterir. Nasıl gösterir? Devamında bir perde gibi belkler, işte bir rütbe esir gibi verir ve o anda verir ve bakar, oradan görür durumunu beklenir. Yani Hem adamı gördüğüm durumunu, ölemiyor ve öyle olacaklar. Demek ki İslam devletine karşı gelen bir şeye, bir grup, bir şeyler ölecek olan bu şekilde. Tekanımız şu şey an, bir Ya var, senin son rızkın dünyada, son rızkın dünyada sütle karşı su. Hak muhteremler. Son rızkın. Süleyince karşı su. İşlerimiz son üstü terem bu. Yazılmış mı terem bak. Yazılmış terem. Bir önem bu olay muhteremler eşya yapılır iken. Yani Hicret'in yılında. Hicret 37 yılında Sırf'in savaşı oldu Hazret-i Al-Murva'ya hırsız teremler. Onun Hazret-i Muaviye tarafı bağlıydı bunlara. O anda böyle. Sonra da meşhur oldu ama hastan vardı hastanın tarafında mı derim yaşı 93 abi yaşı 93 yaşında derimler hal etitiyor mu yaşı bir hafta kadar savaştı orada fiyade bilini komutanı kendisi bende hekare amvarı sayıyor bende. Allah yolu ezer çeken bir sahabeyken muhtemelen. Böyle bir zatı mutallığı için tek ne sayıyorlar. Hastan var. Artık o son günüymüş muhtemelenler. Son günüymüş. Dedi ki Ya Rabbi kendi kendine, Allah'ım Rabbim bilsem ki bugün buna dahil bir amel var mı yaparım. Bunu yapmazdım. Dedi. Ama Rabbim işaret etsin dedi. Bana yani en iyi ameliydiğim burada savaşmak. Yani çiçekleri kuru namaz kılıyor. Bir ara, tabii sürekli çöle muhteremler, hava iyice basınca, yaşı 93 yaşında, bir de muhterem o gün savaştılar, farklı muhteremler savaştılar. Yatıyor mevziye, ne yapıyor? Git, e, pamuk ver, çekiyor Ya yani Topla dışı yapıyor mesela, Fizat yapan iş yapasın. Seni basmıyor mu O zaman diye terimden. Yerinde kalkan kaç kilometre demir terimden koyup veriyor. Yerinde kılıçla saldıracak bayağı ama kütüru oşağı Kılıç kalkan efendim. Durmadan mı? Durmadan mı? Durmadan. Oşağı savaş bayağı şey. Karşılarına kılıç veriyor, o kalkana karşıtarsın, o da kılıcı karşısınmışım bayağı. Durmadan muhtemelen. Bakın azıca cemaatimiz Yönç 93 muhtemelen. Yaptım da yeter demiyor. Sahabenin büyüklerinden, ilk Müslümanlardan vela ben buyurdu. Ve ölü fi sebi'li benim yolumda eza çekenler vela muhtemelen. Özellikle farkı Allah kanına muhtemelen. Bütün bunlara rağmen mütevan demeyebilir. Şirket ve kanalara tespih etmiyor Namazı kılmıyor mu? Orada savaşı Bir ara artık, bir ara iyice susuz kalmış. Açlık abi unuttu haçlığını, iyice ağır barış kendisini batı içiciye yanıyor. Ağzı kurumuş, ha kurumuş, hakikaten kalmamış böyle. Çıkayın da diyor sabrın o zaman bazı kadınlar, Su getirirlerdi, kesitleriyle yaralılara gazlara su verirler belli. Bazen yara yara bizi ilaç getirirlerdi, tedavi ederler belli. Hastalar çıktı, bu hatta kadınları gördü, sordu, Hacıların insan suyu mu yanında Çok sadı. Ama sonra bitmiş olmu sen belli. Vermek bitmiş belli. İki kadın çıktı. Donald'ı da anmalar. Ya Amar, ya Amar. Deyimler der. Şöyle de karşı su verdi mesela. Bir kişi vardı. onu sağdım koydum baktım teştiği. O dizilmez diyemez buraya. Bir su koydum onu getirdim. Bir şey mi istiyor o suye karşı? Deyimler <gülüyor> derler. De de, ya dedi. ya <gülüyor> i̇şte, senin Resulullah dedi danışmalar. İsterse murdan çıktı meydana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ver bacım ver, ver, ver. O ben son rızkım vermiş, ver dedi. O an son diye böyle besmeleyle Allah şıkkı ederek işte onu. Geldi gene savaş meydanında. Geldi ama artık son anlara gösterdiler. Gözlerine de böyle kaldırdı muhteremlerle. İşte bir göğtere baktı. Açılmış gök kapıları mu Evet ona bakın evvel. Gene hepsini gördü bunları. Dedi ki daki askerlere, arkadaşlar korkmayın dedilerler. Gök kapı açılmış dedi. Biz bekliyorduk. Benim bu şanım sonun. Ben Resulullah'a kavuşacağım. Esav'a kavuşacağım ben dediler bu senler. Savaşı gölü dönmüştür bu senler. Bir melûr mu sen? biri. Kılıç kutuyor, yere düştü, yere düşürdüm. İki iki çimberlerin geldi, başına keşsin o zaman böyle, Hı. keşsin zaman böyle. Şimdi bu, şuna buna girdim muhtemelen ben çok haslamlar severim muhtemelen hep severim de böyle. Bazı gönül, bazı gönül kayıyor muhtemelen böyle. Annesi basısa, şey dur, göz önünde muhtemelen böyle, elde bir şey geldi, ikincinin Tadışına bakayım inşallah muhtemelen cevabını. şimdi. İzal verir, resim-i yarısının gerisi olduğu zamanlar. 14 15'e bağlayan gece. Hökumu, neyleti ha, rütumu, yeri daha. Bir öyle zamanda teri, geliyerek kalkın. Yani akşamdan saate gece muhtemelen. Gece muhtemelen. Elhamdülillah şu anda, bu gece Elhamdülillah camiye mutlattı, camiye mutlattı. Bir gün Peygamberimiz Hacı Cevallah'a sordu. Yavrası Mütahber sık sık geliyor, oturuyorlar. Peygamberimiz de dünyada garipti mesela garip seni garipti. Beraber. Neden garip? Kimle konuşabilirsin? Peygamber. Hem de Hatem-i Enliya. Öyle makamda, öyle makamda ki, Mesela bir profesördür, efendim der böyle, tek de görüşür mü, konuşamaz ki. Ne anlasın, der böyle. Ancak Cevah Aleyhisselam, ona bir yakın dost, der, onunla anlasın, der böyle. Bir sordu, karışım Cevah'ı, sen insan olsaydın bizim gibi. De, sayede, ne yapardın? Bir karışım, muhammad, kardeşlerim, efendim, karışım muhammad, der böyle mecburi işim olmayınca dünyada meşgul olmazdım böyle. Oturdum, meşgide oturdum. Allah'ın evi oturdum böyle Elhamdülillah, şu an meşgideyiz. Bizi meşgide bu nasip ettim muhtemelen. Nasipmedi elhamdülillah. Bir de gün oruçluğum günü peki muhtemelen. Fe innallah'ın yemzülü fiyâ dünya. bu gece, dünya semasına tecelli ediyor. Tecelli. Tecelli bir yansıma. Bir şey muhtemelen. İnsanın gönlü de bu belir. Mesela Mevlam daha tecelli etti. Musa Aleyhisselam ne dedi? Elini enzüleyk. <gülüyor> Musa Aleyhisselam. Kelimullah. Allah'ın kelamını bile duyuyor. Turdan hep dağların içinde berber, turdan Allah'ın kelamını duyuyor mu Yani Allah'ın cenazeleri sohbetinde ilaye sohbet eder. Allah'ın kelamını aşağı konuda bir biliyor musunuz? Biliyor musunuz böyle? böyle. Cihet mi yok böyle, mekan yok bütün zehreleri, bütün etayetleri Allah'a kıyam duymuyor muhtemelen böyle. yandı ve Allah diye muhtemelen Bütün bedelini be, Allah diye yandı böyle böyle. Gözler perdelere <gülüyor> yeri görüyor, bütün turdağını görüyor muhtemelen görüyor Bahattı ki her zere her zerre. Küçük ot bile böyle, Allah Allah diye böyle. Allah hepsi muhtemelen böyle. Yandı, yandı dayanamadı. Abi elini ensüre. Ne olur Allah bana cemalet göster. Yandım Allah diyor senler. Yani, Musa dayanamaz. Lenserani yok göremezsin. Lens elbette kesin diş göremezsin. Dünya gözleri göremez diye olmaz. Dayanamaz senler. Şu karşıya da bak, dayan durursa sana bakarız. Ramazan geldiğinde hamd ce az rehdechaz tehre Musa sey. Daha Musa'nda bir fark etti pastor Amerikalı toz mu var? Toz mu var? Ya. Daha. Onun düğüsü var. O Allah mahrem tutar böyle, düştü o böyle. İşte o ihtiramlar tecelli eder böyle. Tabii kuluna yerine göre bu böyle eder böylece. Fe Şimdi elâhımız soruyor, bak bunu da bu gece mutlaka, şu anda soruyor mutlaka, geliştirmek için böyle. Elâhı misafirin felâhû fürüllehû. Tevbe'den var mı? İstihbar var mı? Affedeyim ona. Var mı tevbe eden? onu soruyor, Allah sığırdı. Var mı tevbe eden? Elâhı işte esnaf, esnaf diyorum ben. Tevbe değil ki o. Değil mi? Değil mi? Esnaf, esnaf, esnafullah. diyor mutlaka. Nedir tevbe? Geçmişin muhasebesi bu gecede. Geçmişin muhasebe, Neye geldi bu dünya? Nasıl aşkınız. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? baktınlar. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Araştır sor. Sorışacağız da. Neye geldi bu dünya? İşin cevabı alın Hem Her oldu batalı geçmiş olsa, geçmiş olacak. Ne Zevk peşinde, top peşinde, kanun peşinde, yemek peşinde, artık zevk, el önce gülme, kahkala, şimdiden bulunan muhtemelen. İnsan bu işe yaratılıyor. Bir de haramlar var. Haramlar var. Bir bakış bile haram. Her dokunduğu haram, eczir Namaz kalmış haram bunlar verecek. Önce geçmişi muhasebe. Hayatımız nasıl geçti böyle, her dönemde Kul hakkımı var, araba hakkımı var, evet hakkı var böyle. Eşlen hakkı var böyle, komşu hakkı var böyle. Devletin hakkı mı var böyle. Hakla hukuk var böyle. İvadede namazda, en amadı kuluma rahmülallah ve rahmülallah mı acı onu oldu mu senin böyle, yani, oldu acı senin böyle. Önce genel muhasada. Sonra pişmanlık, edamet. Enledim ve tövbe. Enledim ve tövbe. Teber özgü, edamet, pişmanlık. Bir eyvah şeker. Ah. Yerisem mutluluklarında grubete gider. Çalışmaya. Grubete gider çalışmaya. Çalışır da orada böyle. Para kazanır mutluluklar. Gelirken parasını düşürür, kaybeder, çaldırır. Yatır böyle. İyip aklı başına bir bakar, eyvallah, sene beş sene gübüretin kahrını çekti. Şurada mahrum kaldı, orada bu kadar para değirtirdi, eyvallah bunlara kaçırdı. <Gülüyor> küçüldür mühtemelen, küçüldür mühtemelen. Demir muhtemelen mühtemelen, emir muhtemelen. Demir boşa geçti mühtemelen ve pişmanlıyım. Sonra istiğfar saçtım, esnafızla mühtemelen. Allah'ım artık o günah işlemeyeceğim. Allah'ım artık o günah Mevlam soruyor muhtemelen, var mı istiğfar eden? Gerçek istiğfar eden varsa, bu affediyor. Peki, af olan kul o anda kendini fark eder mi, anlar mı? Anla, hemen, hemen anlattı. Hemen, hemen anlattı, hemen Yani kişi geçmişini şey yokladı, kontrol etti, pişman oldu, nadim oldu, ışığı yandı hele gözünle böyle dil yaşta yaşsa gelebilirse gelemişse anda, yaşta gelebilirse gözüne gelirse bir ışık böyle iş şey olsa bu şey teybe ederse şu afedeyim sultanlar of olduğu anda kişi hemen bunu fark eder gönlüne bir rahatlıkmış gönder böyle gönle bir huzur bir genişlik kutundan bir nur böyle harfidir, harfidir, böyle fakirdir asilidir Sanki boşlukta uzayda sanki yer kim yok mu tekrar? Kuş var mı diye sorarlar. Ne eder mi tekrar? Ela müsterzekerin fırılduklu hor. Fırıldık işte var mı var Aç içi gücü yok mu tekrar? Çoğu çocuğu var. Kirayı ödemiyor, eti parası veremiyor, su parası veremiyor. Kira kadar karşılamamış. kadar o faydili mi O Yine kaputası uygun müttel mütevker müttel. Ola kaç para müttel soruyoruz, var mı? Veremiz. Her rızık işte her rızık sever, var mı müttel bir derdi olan var mı? Bedan sıkıntısı, hastalığı, başa diş işareti sıkıntısı var. Derdi ona değer düştü. Verem var mı? O da yalar ne mevla şey kadırı sağlanır. Ne yani kaderi mutlak. Kaderi mutlak. Yeter ki razı olsun sen de. Dela dedi ne kadar böyle ta çok zor öyle. Hatta yahut da ay fecrü. Tam kurulu fece kadar. Kimsel vaktine kadar tamamlar öyle böyle. Demek ki ne yapma fazla muhteremler böyle? Önce istifan, tövbe. Nefsin muhasebesi muhteremler. Boşa geçen zamanı bile üzülme. Onun için dertlerin başlayacağı zaman şimdi Üzülme. İstifa etme. Ondan sonra tabii kaza kazaklar muhteremler. Kur'an-ı Kerim okurlar. Efendim oku bilmiyorum ati okursun, ilas okursun ve bunu okuramadığım böyle. Bir de muhteremden ölenlere de işte buradan hediye bulacağım hateremden. Ölenler de muhteremden. Ölenler de geliyor el keli garik el keli meyit neye benziyor? Suya düşmüş, yüzde binye boğmak üzere atarım. suya düşmüş boğmak üzere ah bir el uzansa, bir el uzansa uçsa beni Ne demek ki bir insan götürürse bile az mı selamlar? Sonsuz bir alem atar. Cennet pahalı, o ucuzuyor Ölenler, herkes yakında gelsin o selamlar. Oğlum diyor, torunum diyor işte, kızım mesela, annen baban kimsenin, kimler varsa, yeğenler, şunları, akrabaları, arkadaşları kim varsa böyle, ah! ah. Hele bu gece verenler, verim para şuman gece edenler, dördü bakınlar böyle. Şimdi insan gönderirse onlara verir. Ne gönder, neşe gönder motorlarda. Fazlın dışında iki ay namaz kılan nabile bunu gönderir. Uşteri cevabını gönderir, elam okur gönderir. Hemen kısa beşte tekrar oku, oku beş yedi oku, onda oku. İlas'ı muhtemelen beni. Ona göre sehap olmalı. Ya Rabbi okuduğunu kabul ele. Onun sehabını Resulullah'a, diğer Enge'lere, Eshab-ı İkram'a, Eylül'ün ruhlarına sana say muhtemelen. Kim var önümden? Anneni, babanı say, sen say muhtemelen. Sehap bilmiyor ki Allah. aynı sehap ver. Rabb'i bilmiyor muhtemelen beni. Ya Allah'a emanet. mesela akrabalarına mesela balkılara gönderecek bir tepsi. Bir tanesi batalıslar ne yapacak Bir de taba okuyacak muhteşemler. Beşten, beşten, beşten varmışlar. Ama böyle yapmasınlar o zamanlar. ayet ne inşallah, bunları hatırlıyoruz ne? اِنَّا كُنَّا مُرْسِل۪ينِ مَلٰهَا بِر۪ي Azam-ı Kerim'den biz Mürsil ismi fair. Erzeden geliyor. Elçi peygamber gönderiyoruz mu Peygamber gönderiyorlar. Rahmeten mirzabik, rahmeten mirzabik, sabi'nin rahmeti olan. Peygamber gelirse peygamber mutelaya. O açık konu kelime. O biz onları bildiriyor. Peygamber şu an sinis Peygamberin sünnetine sarılma, peygamberlerin sünnetine sarılma muhsallemler dedi. Muhsallemler öyle insan böyle melemiyordu muhsallemler, bir de münevverde, rıfada karabaşlarla kaldığım yerde muhsallemler. Böyle alıp dostları vardı ki muhsallemler böyle. Emin olun muhsallemler, her işinde de sünnete uygun sünneti var dedi. Resulullah böyle yaptı muhsallem. Suyu böyle içmiş, Parmağını böyle yapmış, yerken böyle yemiş, bunu yapmış derler. İmam Malik, i̇şte dört meşlep, alt meşlep, bunlar bir müşteri'nin sahibi var. Müşteri Murtak, İmam Malik, İmam Malik, bir terimler. Hiç hayatında yememiş kalkmış. Hiç kalmıyormuş hayatımızda, emrinde. Bir gün bir yere davete gitmiş, yemeden sonra kabuk etmişler. Buyur İmam Efendi. Ya malik, ben bir şehit. Fikurata i̇mam. Ben de yanım. Buyur diyorlar. Ben yemeyeceğim. Ne yemiyorsun? Çok araştırdım. İnceledim. Resulullah'ın nasıl kalbini kestiğini görelim bulamadım. O yemeyeceğim. Evet. Resulullah kalbini nasıl keserdi? Nasıl yer bilmiyorum. Yemeyeceğim oradan. Yani Peygamberin Sunnetini böyle salımtır, Müslümanlardan demler. Eve girerken saatte girme, eve selam verme, çıkarken saatte çıkma, camiye saat girme, girme, şey girme, çıkarken sol girme demler. Bir şeyi yap önce sağ konuya girme, çıkarken sol konuya çıkarma müttefiklerce. Yani her şeyi müttefiklerine, her şeye beri uydurması için seni müttefikler. Peygamber şey biti mi uydurmayı beri. seni arayayım. Mevlam es el-alîm, es-sevî şey. Allah her şeyi yaptı. Kişi gecenin karanlığında, hıssız odasında şeyler bir kalkar da oturuyor üzerinde. Hatta kalkamasa bile böyle, ve mesela adı, böyle, da mesela böyle bir Allah'ın oradığı ederse böyle, ondan Rab'a işitiyor mu? Ya zımdır ne böyle Yunus Aleviş'ten bolun kan damlıyor böyle. Da Hem de Melanburiyö, Venezuela fiyul zulmatin, Venezuela ida etti. Nerede fiyul zulmatin? Dün zulüm, mat dün bütün çolu, böyle. Gece arası zulmat. Birine karanlığı. şişeye çakıyor böyle. Zifir karnı böyle, zirva böyle. Bir de balın karnında, hürüs balığı yuttuğumuz selamlar. Elemanı ev erken balığa, hürüs balığı yuttuğumuz balığı kendisini. Balığın karnında, içinde böyle yalvardım selamlar. Nasıl yalvardı? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntime zalimin. Hep bırakın, hep Anlamı ne? La ilahe illa ente. Üç, anlamı, Allah benim olumda. Allah'ın sende ama ilahe yok. Burada isim yerine ente zamey olur. İlla ente ancak sensin. Yani böyle kalktı, biri bür gibi bana kaldı. İlla Allah demedi, illa ente. Ancak sensin. Başka yok. Süm-ü hâneke Allah'ım seni tesbih edem, tencih edem Yani sen Allah'ın hayatın noksanlığından münezzehsiz beyle. Noksanlık. Yani bir şeyi gören bilememe, biç getirme be. Aşağıda. Biz de masumda beyle. Sen böyleyken indiyi ben, kürt oldun, yıldız zalimi. Yıldız gündem. Emir gelmeden kavramını kaçtın sen beyle. Melekler büyüyor da bunun sesin melekleri. Bin günler falan da karınca o zaman ben Denizden altından geliyor, deniz altından geliyor. Ama Yunus Aleyhisselam'ın sesi. Ya Rabbi, senin Nebi'nin, Peygamber'in Yunus'un sesi denizden geliyor Allah'ım. Dedim ya Rabbi Ya Rabbi. O izin almadan benden kaynaklarına gitti. Bana ceza verdim böyle. Ceza verdim. Cezaebi, deniz altı. Ona diyor tahter bahır, Araplar. Tahter bahır, deniz altı. Deniz altı altında hele ne böyle bağlar, balık yüz balık 3 tane balığım odanın nedeni azmam demek büyük Üç tane biri yok bu en büyük balık adı oradan kainatın su balığı olur olur yani yüz balığın farklı anlamı o doğurur çünkü emzirir o kadar istola <gülüyor> yani yabalar atada hayvanası atalar orada çıkaran yumurta çıkaran balıklar Günüz birkaç türü daha var. Günüz o gebe kalır Gebek kalır, doğurur. Doğur, emzir bu sebebi. Şu da denize doğru yavrusunu. Nasıl ki şu emin yavrusunu, memesini, denize, dalga sallıyor? Fışkır fışkır, fışkırtın. Fışkırttın. Hasır yavrusu ağzını. Bunu evlen fışkırtın. Şimdi bak bu Şimdi bunu gözüme ama gerekiyor bunu yüz Asam Hazretleri fil zulmatin katmıyla tat tat karanlıklarla zulmatlar böyle. Denizli atlar böyle. böyle. Onun bir görüyor, biliyor, ses duyuyor muhtemelen böyle. Meylandırlar evet. ne yaptın muhtemelenler? Allah'a bu mühürlü yeter abi. Atma kısa aile muhtemelen altına böyle. Atlarızı sahne muhtemelen bu nedir bu geceler? Manevi yolda bir merhale bunlar. Konaklama bunlar. Manevi yolda konaklama bunlar. <gülüyor> konaklama muhteremeler. Bu güzel efendim. Yani kul şeyleri konaklar dinler böyle kendine gelir enerji depolar koca muhteremeler. Yani enerji depolama nefsin muhasebe muhteremeler ne kadar geldik ne kaldı bilemiyoruz depoları muhteremeler. O da muhteremeler. E, gidiyoruz ama kalabiliyorsunlar. Benim bunları bir konaklama. Yani mesele bu kişilerle yararlanıp insan kendisini değiştirmesini değiştirilmesi Aynı hale kalmama gerekiyor. İlk bir olan Föyü Mabuh'un aldanmışlar. Neyse Yemmah'ı. Föyü Mabuh'un. İlk kine eşit olsun bir şey aldın muhtemelen. Yani insan her gün biraz daha iyi olur muhtemelen. İomarlar Bu işin önce temizlenme der bende. arılma der sıvayla Sonra Allah'ın zikri lazım, zikri mutlaka da zikri ol Zikri Allah zikredi, mert, der bende. Yarar biliyorsunuz eski eski Yine bende birer Tabii kısa kişi ne lan ne buyuruyor? Zikir renk et fira. Çok çok. Bak, on kere yeter ne Beğenem çok daha olsun. Zikir. Ne zaman Allah zikreder muhteremler? Zikir hatırlama, anma. Ne gibi böyle? Bir i̇nsan grubette bu çocuğu vardır. Şöyle tam konuşma başlamıştır böyle, şöyle böyle. İşte anne baba diye başlamıştır, şöyle böyle yürüme başlamıştır. Kişi kurbede gitti, bir iki sene kadar kalacak, geri gelemiyor da, gerçi günümüzde resmeni şeyler görebiliyor muhtemelen, ne de olsa tabii, canlıya verilmez ki muhtemelen böyle, kişinin özer böyle. Ne yapar? Hep Allah değil muhtemelen. Alkıya hoş verilir muhtemelen böyle. Yani bir insan bir şeyi sev onu anlar Kul Allah muhtemelen. Kul Allah-u Teala'yı severse, benim bir Rabbim var, der. Bir Rabbim var böyle. Başka ne var? Hepsi hayal istiyorlar. İnsan kabre girdiği zaman, kişi kabre girdiği zaman, belki de cenazesine gelen çok olabilir. Konmada arabalar dolayabilir mi? Cemaat çok olabilir. Ama nereye kadar? Mezar kapısına kadar mütelevler. Kişi mezara girdiği anda tek işi işe bağırır, hacı ederler böyle. Çabuk olun böyle. Hemen mezar gömülür, tahsı dizilir, topu atılır, bir şey okunur işte böyle. Hele kışın havası soğuk mu ya da yavaşıysan tek bir böyle bakar böyle, yani Çok hoca çabuk kese der, kısa böyle. Hele gider, Kul tek başına kaldı. Ona kimi var? Rabbi vardı. Yani biliyorsa bir Rabbi olduğunu ona kavuştu muhtemelen O şehrine kavuştu muhtemelen böyle. Olduğu şehrini alırız muhtemelen böyle. Peki dünya ne oldu muhtemelen? Eh, koştu, koşuşturdu, namazdan kaldı, kazaya kaldı namazı. Kıldı, namazdı ve ayağı sıkıştı verdi, bir işte böyle, işte güçte böyle. E, namaz da oldu, sana bakıyor, vakti çıkmasın, yani nerede gidiyor bu namazı sanki böyle. Yani bu şekilde böyle, hemen patır kütür kıl verdi, da verdi. Tabi iş, güç, mal, mülk edindi de böyle. Yazdığı, kışlığı, şunları, bunun hepsini yaptı. Konforunu yaptı, arabası hepsini aldı bunları. Ama öldüğü anlamına giriş almıştı. Muhtemelen bir tek beyaz kefen olmalı. Bir tek beyaz kefenin. On şişe almıştı. Geldi bu dünya fazona geldi. Çalışıp yıllarca çalışı çabaladı. Bütün sevdeki ne yiyetti? Bir kefet muhtemelen. Kalan on değil. Gardırobu ilişki dolu. Ama beyaz kefeni giymişti. Muhtemelen. Ede var ya hanımlar. Hanımlar sosyetik anılıyor, sosyetik anılıyor. İnanmıyor onlar bundan Ses antikasyonlar Yani elbise beğenmezler. Bir gün tekrar giyemezler böyle. Avrupa modasını uyarlar. Abi abi. Şöyle böyle moda olmuş. var teziri vardı. Radrum, elbise dolu. Hepsi son modeller, son modalar. Ama oldu? İlikel kefa İlikel, diş şey yok ondan geldi, oduş yok ondan geldi, ne işim var dosya? İlikel kefa Kefene girdi, tabuta bindi, mezara girdi ması. İki metre kare bir şey muhterem. Eğer kud dünyada Mevlasını sevmişse, <gülüyor> Allah diye onu almışsa, gün almışsa, onu kuluk etmişse, namazı güzel kılmışsa, ne var orada? Evler vesaireler. Kadra girince önce kimlik kontrolü. Orası yümrün kapısı ahirete. Yümrün kapısı notemorafı. Kontrol başında orada Kimlik kontrolü. Ben Rabbiyken sıralı melekler. Ben Rabbiyken, e. emadiyken hemen ne bilirken hangi ırkansın milletinle, Allah'ın, babanın isminin sıralı Orada kişi yok. Rabbin kim? Rabbin kim o teyafetler? Rabbin kim o teyafetler? Teyafetler Allah kula yeten yeten o teyafetler. Yeten o teyafetler. Hasta hayyan tabi'in der. hayyan. Aşık. Aşık. Allah'ı yanan bir kişi böyle. Uyuyama gecede Allah'ı yanan Allah'ı yanan bir kişi Aziz ve Karan, aşık olmuş, görmeden. Bize Karan'ı aşık olmuş böyle. Duymuşu, birine geldiğini, doğru gitti, tam bile bilmiyorum böyle. bulmadan diyor, ben diyor başkası koymayacağım diyor böyle. Yani arıyor, arıyor. Bize kenarında onu görüyor. Absalıyormuş, bize kenarında. Defteri böyle. Bize Karan mı diyor böyle? O da aptecini. Namazı duruyor böyle. Ne yapıyor namazı böyle? Ama onun vesil namazı. Ne yaparsın ki namazan böyle? Allah huzurla insan kalmak istemez mi? Ne yaparsın sen böyle? Acele yok mu sen böyle? Böyle tane tane okuyor beni. İşine sindirin sindirin böyle. İyyâken na'budu ve iyâken esti'in. Ne yaparsın böyle? İşe böyle sindirin sindirin. Hayyanda aşık tabirdin ama onlar hiç kalanmızı yok. Allah Allah beyle. Nasıl namaz kılığa beyle? namaz kılığa beyle? sen Nasıl oldu böyle? Bütün hücreleri Her namaz kılığa beyle. gidiyor, Allahu Ekler. Allah büyük dünya beyle. Kuz eyliyemiz efendim. Cibar Rabbi azim. Cibar Rabbi azim. Kim ya? Kast yaşıyor sen beyle. mi? Nafi namazı böyle, kalkıyor. Semi Allah lümen hamide, Rabbana ve leke'l hamd. yani böyle, ağzına yanıyor o namazı böyle. O namazına batırıyor, o yanıyor. Böyle. Namazı haline batırıyor böyle. İkiyet namazı batırıyor böyle. işte hoş geldin derken. Diyor ki, yarın iş diyor, günün dar. Ben de konuştuğu zamanı yok. Yani Allah ile olan kişi fazla konuşamamakten böyle. Ama zevk aldı derler. ben de. Bir insanın huzur bulur mu? Hudur. Kul Allah'ın üzerine bulduğu muhtemelen o kişi yalnızlığı şey yok. Onun canı sıkılmamakten derler Can sıkılmaz derler Eğer bir insanın canı sıkılıp da ben çıkayım, bukayım, yapalım derse, o da hamur muhtemelen. Hamur Biliyorum ya neyse, o da biliyordur bu Vaktından fayda diyor. Tabi nasihat bunu diyor, tebun yukayı memnun edilir diyor. Ona şuna göre muhteremler, ya hayyan, i̇şte, Allah biliyor biliyor musun? Allah biliyor musun? Allah'ın esratı alemini biliyor musun böyle? Arayan şeyleri duruyor böyle. Kendini bir yokluyor, gönülü bir yokluyor. Bakıyor ki Allah'ın bildiğini anlıyor böyle. Allah röb-ül alemin, alemini yaratan, yöneten böyle, hazır öden böyle. Her Allah zil Allah'ın emrin, sasıl özetiminde, her bir zile böyle. Yani bu hali yaşıyor böyle. Bir yada kımılda Allah izni vermezsene diyor. Karnatı vatan Allah izni vermezsene diyor. Bu araya şey vereceğim. Ya beys, Allah bildiğimi şu anda anladım diyor. Oysa yeter diyor. Başka bir şey bilmezsen azarı yok ki böyle. Yetersen diyor. Böyle. Yeter mi? Yeter diyor. O beni biliyor. Yok, ben Allah'ını biliyorum yeter. Böylece. Ayrılıyor böyle. Kuş adam gidiyor. Duruyor böyle. Ama dolmuş noktada böyle? Enerji doldur. Enerji, enerji böyle. Dolguna faltacak ama. <gülüyor> Allah diyerek faltacak <gülüyor> ben. Kuş bir şey benlerden mi böyle? böyle. Gönüyor, ya benim kardeşim. Allah'ın bir daha bulunması yeter. Çift anahtar böyle diyor. Tekavvur böyle. Duruyor. Allah seni biliyor mu diyor böyle biliyor yeter sana haber verirler. Bir duruyor aklına geliyor ki Allah değil, yaptığını, kattığını, hayal ettiğini, dua ettiğini, namaz ettiğini her konuşma öyle bir ölü biliyor. Biraz sonra da meydaa giri zamanlar Allah ne farketmedi. Allah seni biliyor Allah biliyorsun yeterli <gülüyor> miktarda haber. Aziz cemaatimiz en değerli servet ömür ömürsam ezmedi. En, en değerli servet <gülüyor> müsellemdir. Biraz ev yıkılsa, harab olsa, malı çalınsa bir şey helal mı sayarlar? Elarsa, mesa nedir aşsa aç kalmayız diyemezsiniz. <gülüyor> Ama Allah korusa, ömür boşaya geçerse geçerse müsellemdir. O kefeni giydik Muhterem'de, kefeni giydik Muhterem'de. Mezun'a gömüldük, herkese döndük etsin Muhterem'de. Gitti Muhterem'de. Muhterem'de, yine aklıma şu anda geldi de, kısa kadar inşallah. Bir gün Halak Pazarında, Halak Pazarında halinde. Ramazandı, ikinci gün çıktım oradan, benimle karşılaştım, kısa keseyim Muhterem'de. Bana bir soru sordu şuna kimse. Dedi ki bana koylan ben sarıymış herhalde. Kocadan attım Bir e Sana bir şey sorayım dedi. E Biliyorsun Bana şunu sordu. Ölen bir mevzal niye kabirde bağırıyorlar dedi. Niye bağırıyorsun mevzal kabirde böyle dedi. Baktım şöyle. Bana baktı yüzüme böyle. Dalmış atıyor böyle. Baktım boşluğum böyle. Dedi ki, ben şimdi onu konuşmak için. Dedi ki, tabii bara versiyonlar var mı? Azak ama, o hiç göremez ama. Şöyle, ah, ben dedi, duydum dedi, dedi. Duydum dedi. Ne duydun? Bir köy şeyden unutur ismi konuşlandı, hatırlamıyorum. Hoşçak ismi söyledi böyle. Köye giderken sağlam mezarı depar etti. Mezara az kalmış, bir kadın sizi gelin mezardan, kanın sesi böyle, durmadan.